Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmain. Haricilerin vasıflarını işliyorduk. Son olarak da Allah-u Alem kibirli olmaları diye Allah'a ömrüm öyle hatırlıyorum. Biraz geriden alalım ki yani, konu bütünlüğünü Korumuş olalım. Haricilerin yani hariciler derken Nahrawan ehlinin. Nahrawan ehlinin vasıflarını saymaya başlamıştık ve demiştik ki bir yani nahravan ehline mahsus <gülüyor> vasıf olarak bir cesaretli olmaları. Yani çok savaş ehli insanlar olmaları. İkinci demiştik çok abid, çok zahit insanlar olmaları. Sonra demiştik çok edip insanlar olmaları. Yani hitabetleri çok güçlü, çok etkileyici. <gülüyor> Karşı tarafa davalarını çok etkileyici sözlerle ve o sözlerin karşılığını verebilecek bir duruşla aktarmaları. Sonra demiştik akılcı olmaları. Yani bütün istitlallerinde dayanakları akılları olmaları. Her ne kadar zahiren Kur'an'ı delil getirseler de ekser durumda halde ki sünnet ehli değildir yani hariciler. Kur'an'dan delil getirseler de aslen yani delil getirdikleri kendi akıllarıdır. Yani ayetleri kendi akıllarına göre tevil ederler. Dolayısıyla da tevil ehlidir dedik hariciler için. Sonra dedik ulemaya itibarları yoktur dedik. Ve bu çok çok muhim bir vasıf. Yani bu hakikaten çok önemli bir vasıf. Onda da isterseniz oradan alalım çünkü önemli yani bu vasıf. Onda İmam-ı teberan -ı Rahimullah'ın İbn-i Anhumadan İbn-i Anhumanın Harura ehlinin arasına gittiğini söylemiştik münazara için. Oraya vardığında yani oradaki haricilere soruyor ya da Harura ehline soruyor. Sizin e, nedir derdiniz? Niye siz kınıyorsunuz, kötülüyorsunuz? Ali Ve şöyle bir cümle sarf ediyor Diyor ki: Akhbiruni yani bana söyleyin nedir sizin ma tenkimuna ala ibni ammi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. amcası oğlundan bir yani Ali radül anhu, Resulü Aleyhisselatü'nün amcası oğlu. İki, ve khatanehi, yani damadı, ve avvali men amene bihi, ve ona iman etmiş olan ilk, ilk insan, yani çocuk olarak ilk iman etmiş olandır. Ve en önemlisi diyor ki İbn Abbas radül anhu, ve ashabi Resulü İllahi sallallahu aleyhi ve sellem ma'ahu. Ve Resulü ashabı da onunla beraber diyor. Ve bu çok önemli bir nokta. Yani İbn Abbas radül anhu, onların Ali radül karşı, Çıkışlarında ve yani Ali'yi kötülemelerine ve onunla kınamalarına diyor ki yani size ne oluyor ki? Yani o bir hem fazilet kendi zatında fazileti var. İkincisi ama daha önemli olan Resulü Aleyhisselam ashabı onunla beraber. Yani şeriatın taşıyıcıları onunla beraber. Allah'ın azze ve celle yani bizim dinimizdeki iki mastar kaynak Kur'an ve sünnetin taşıyıcıları, tebliğcileri insanlığı aktaranlar. Resulü Aleyhisselatü ile insanlar arasındaki ilim vasıtasını, vesilesini oluşturanlar rahat ve da sizin yani, yani hani haricilere hitaben, harura ehne hitaben, sizin de yani dayanak aldığınız Kur'an onların aktardığıdır. Sahabe aktarmıştır. E şimdi yani siz Kur'an ile delil getiriyorsunuz ve o Kur'an'ın taşıyıcıları ki hani hariciler kendilerini hamelet Kur'an olarak isimlendiriyorlardı. Kur'an taşıyıcıları olarak isimlendiriyorlardı. E şimdi... Yani siz kendinizi Kur'an taşıyıcı olarak isimlendiriyorsunuz. İki artı yani Kur'an ile yaptıklarınıza deli getiriyorsunuz, Kur'an'ı şahit getiriyorsunuz. Halbuki Kur'an'ın taşıyıcıları, hakiki taşıyıcıları onlar döneminde inmiş, onlar vahiyi müşahede, müşahede etmiş, onlar o vahiyi doğrudan Resulü Aleyhi Hissalatü'nden işitmişler, dinlemişler, öğrenmişler, yaşamışlar. Ama onlardan hiçbirisi siz, sizle beraber değil. Dolayısıyla şeyde de İmam Hakim Rahimullah'ın rivayetinde diyor ki وَلَيْسَ ف۪يكُمْ minhum اَحَدٍ Yani sizin aranızda onlardan bir tane dahi yoktu İbn-i Abbas Radül Hanım'a. Ve bu çok önemli bir nokta. Yani sen şimdi hem davanı bir yere dayandıracaksın, yani Kur'an'a dayandıracaksın. Ama Kur'an ehlinden, yani o Kur'an'ı bilenlerden, Kur'an'ı yaşayanlardan, Kur'an'ın ehli olanlardan bir tanesi dahi seninle beraber olmayacak. Beraber olmayacak bir mesele, Hani sadece beraber olmasalar bu bir mesele olur. Öyle değil bilakis karşı tarafta duruyorlar. Yani savaş halindesin. Yani sen Kur'an ile karşı tarafın sapıklığına, küfürüne yani deli getiriyorsun. Halbuki Kur'an'ın, Kur'an ehli olan Kur'an'ın yani uleması, onlar senin karşında sana karşı savaşıyorlar. O zaman burada yani çok büyük bir çelişki var. Çok ciddi bir çelişki var yani. İşte onda i̇bn Abbas radül anhum'a, Burada dile getiriyor diyor ki yani siz yani sizin aranızda bir tane sahabe dahi yok. Düşün yani o dönemi bir düşünmek lazım. Bir tasavvur etmeniz lazım. Yani o dönemde Allah'ın azze ve cel'in dini indirdiği Resul aleyhisselatü selamdan doğrudan ondan ilim almış, ilim okumuş insanlar yaşıyor. Diriler. Ve o zaman dini otorite olarak tam manasıyla sahabe zaten vardı. e Şimdi yani öyle bir dönemde yaşıyorsun ki sahabe diri. Ve sen bir şeriat davası takip ediyorsun. Yani senin davanda sen zalime karşı adaleti kaym kılıyorsun. Sen Allah'ın kitabını terk etmiş olanlara karşı Allah'ın kitabını, kitabın müdafili, müdafiliğini yapıyorsun. Hamiliğini yapıyorsun. Ve o hakiki yani Kur'an taşıyıcılarından bir tane dahi senin aranda yok. Yani sahabe, bir tane sahabe senin aranda yok. Bir tane sahabe senin davanı tasdik edip, ikrar edip Doğrulayıp destek vermiyor. Bilakis bütün var olan sahabe ister Ali Radül tarafında olanlar ister Muaviya Radül tarafında olanlar. Yani sahabe o zaman iki kısma bölünmüştü biliyorsunuz. Kimisi Ali Radül tarafındaydı. Kimisi de Muavi Radül Anhu tarafındaydı. Ama bir tane sahabe dahi haricilerin yanında değildi. Bir tane sahabe. Ki bu yani haricilerin batıl üzere olduklarının en büyük delili. En büyük yani sadece buna nazar etsen sadece buna baksan o zaman sen yani anlaman lazım ki bu insanlar hak üzere olamaz. Çünkü bunlar hak üzere olsalar o zaman dinin taşıyacağı dinin hamileri en azından bir tane hani şimdi ya hepsi saptı o zaman yani bütün sahabe saptı ancak yani ya diyeceksin böyle diyeceksin veyahut da diyeceksin ki yani bu taife batıl bir taife çünkü batıl olmasa o zaman sahabelerin en azından bir kısmı onlarla beraber olurdu. Nasıl ki Ali ile Muaver radıhallanhuma arasındaki ihtilafta kimisi oradaydı kimisi buradaydı. Çünkü orada bir yani o ihtilafın bir şeysi var. Yani o ihtilafın bir dayanağı var. Bir makbul bir yönü var yani. yani. Sahabe dolayısıyla o konuda ihtilaf etti. Ama bir tane sahabe dahi Harura ehlin yanında, Nahrawan ehlin yanında değildi. Dolayısıyla zaten İbni Temir de Rahimullah bu sözü de yani bu tesbihte de çok önemli. Geçen derste de okumuştuk. Diyor ki fehaula aslu dalalihim. Bunların yani o bunun evvelinde haricilerden bahsediyor. Yani bunların diyor sapıklıklarının aslı, temeli, temel sebebi haricilerin ve hariciler gibi olanların sapmalarına temel sebep diyor. İtikaduhum fi emmeti huda ve cemaati muslimin enhum haricun alil adl ve enhum Yani onların bu yani haricilerin ve onlar gibi olanların hidayet imamlarını Hidayet imamları kim o dönemde? Sahabe aradılar. Bir, iki sahabeden ilim okuyan tabi'in yani sahabenin talebeleri ve yani ümmetin önünde gidenler. Yani hidayet imamları bunlar. Bir, hidayet imamları. iki dene, cemaatil muslimin. Yani bütün Müslüman topluluk. Bütün Müslüman topluluk ne itikad ediyorlar? Diyorlar ki bunların birincisi adaletten çıkmış olmaları. Yani artık ne diyorlar? Kur'an'ı terk ettiler ve diyorlar. Yani yeryüzünü ifsad ediyorlar. Adaletten çıktıklarını ve sapıttıklarını, sapmış olduklarını itikad etmeleri. Yani asıl bu. E şimdi bunu itikad ettiğin zaman yani bir yani aslı hidayet önderleri, yani aslen yol gösterecek, aslen Kur'an'ı ve sünnetin yani manalarını, delaletini, ne murad ettiğini, meramını sen aktaracak olan insanları sen saptı diyorsun. Yozman e zaten senin artık doğru yolu bulma imkanın yok ki. Çünkü sen kendin, sen ya, ya kendin şimdi Kur'an ve sünnetten yani hidayeti istihraç etme derdine düşeceksin ki onun ehlisin aranda yok. Yani bir tane dahi sahabesin aranda yok. E, o onun ehli sen aranda yok. E, ehil olanları da hepsini sapıtı diyorsun. Müslüman topluluğu zaten hiç sayıyorsun. Diyorsun ki bunlar zaten hepsi sapmış gitmiş. Adaletten çıkmış. E o zaman senin artık yani islah olma durumun yok. İslah olma durumu yok. Dolayısıyla diyor ki yani sapmalarının temel aslı budur. Asıl yani asıl budur. Ondan sonra ne diyorlar? Diyor ki وَمَأَخَذُوا خَارِجِينَ an اَنِ السُنَّةِ مِنَ رَافِضَةِ وَنَحْوِيمِ Yani bu rafizler, hariciler ve bunlar gibi sünnetten çıkmış olanlar, sünnet yolunu terk etmiş olanların diyor kusuru, hatası, ve bütün o bidatlarına sebep olmuş olan o temel hata bunur diyor. Sonra ne diyor? "Thumma ya'udun ma yarauna enhu Sonra ne diyorlar? O şimdi dediler ya bu hidayet imamları hepsi saptı. Adaletten çıktılar. Bunlar sapık yola girdiler. E o zaman diyorlar ki yani bu bu ya bunun yaptıkları, bunların yaptıkları zulüm, ifsad etmek, zulmetmek etmek diyorlar ki bu Kur'an'a muhalif bu Kur'an'ı terk etmek, bu Allah'ın azizliğinin hakimiyetine yani itiraz etmek vesaire diyorlar ki bu küfür. Ha, yani o kendi görüşlerine göre zulüm olan, hakikati yani adalet olan kendi görüşlerine göre zulüm olanı bu sefer küfür olarak sayıyorlar. Sonra denet Ondan sonra onların da kendilerinin ihtihaz ettikleri, kendilerinin ortaya çıkardıkları hükümleri de bu küfür hükmüne bağlıyorlar. Ne oluyor bu sefer? Yani önce yani hakkı batıl kılıyorlar. Kendi gözlerinde hak olarak telakki ettiklerini yani batılı hak kılıyorlar. Sonra o batıl da artık batıl ya. Batıl ismini veriyorlar. O batıl ismine de şer'i hüküm olarak küfür ismi veriyor. Küfür ismine de artık ne? ona terettüb eden hükümler nedir? İşte savaş hükmü, canı malı helal olma hükmü gibi şeyler artık uyguluyorlar ve bu şekilde de Sapıp gittiler. O zaman bu ulemaya itibar etmemeleri, ulemeyi terk etmeleri, Rabbani ulemeyi terk etmeleri, kitap ve sünnete tabi olan alimler terk etmeleri, zamanda yine sahabeyi terk etmiş olmaları bu Nahrawan ehlinin çok yani önemli vasıflarından. Tabi buna sadece Nahrawan ehli mahsus değil bu vasıf. Bu vasıf genelde bütün bidat ehlinde var olan bir vasıf ama kimilerine daha çok kimilerine daha az ama yani Nahran ehlinde yani haricilerde çok önemli ve çok belirgin yani çok güçlü olan bir vasıf. Sonra dedik yaşları küçük ve akılları kıt olmaları diyor Resulullah Aleyhisselam Aleyhi İmam Ahmed Rahimullah'ın ibn Mesud Radıhallan'dan tahric etti hadiste diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem fi zamanda diyor bir kavim ortaya çıkacak diyor. Bunların diyor yaşları küçüktür. Ve akılları kıttır, akılsızdırlar. Yaşları küçük ve akılsızdırlar. Yani akılsızdırlar ne demek? Birincisi, yani bunlar, yani akıl vasfı iki derecede yani değerlendirilir. Birincisi, doğru ile yanlışı ayırt edebilmek bu derecede. Bir de onun üstünde bir derecede maslahatla mevsede ayırt edebilmek. Yani zararla faydayı ayırt edebilmek. Ha şimdi bunlar akılsızlar akılsızlar ne manada bir zaten doğru yanlışı ayıredemiyorlar. İkincisi yani kendi maslahatlarını veyahut da umumen maslahatı mefsedetten de ayıredemiyorlar. Bunu ayıredememelerinin sebebi de zaten yaşları küçük olmaları. Çünkü tecrübesizler. Yani gün görmemişler. Gün görmemiş ol olmaları bu manada işte yeterli ilim sahibi olmamaları. Üçüncüsü bu konuda yani en önemli olan yani akıllı hareket edebilmek için ilahi şey nizam öyle kurulmuş ilahi nizamda insanlar doğar Ondan sonra büyür yetişir ve daima kendisinin yaşça büyük olanlardan öğrenir yani normal sistem eğitim sistemi böyledir insan yani insanlar arasında çocuk daima yani öğretmeni genelde çocuktan büyüktür yaşça ha çok nadir hani yani çok yani istisnai durumlarda öğretmen talep eden Yaşı daha küçüktür. Genelde öğretmenlerin yani hocaların yaşı talebelerin yaşından büyük olur. Ve bizde hani eskiler tabiri vardır. Eskiler. Eskiler o bir ayrı bir meclistir. Eskilerin meclisi. Tecrübe meclisi. İşte o hikmet meclisi. ha. Eskilerin meclisi. Çünkü onlar gün görmüş, yaşamışlar vesaire işte ilim edinmişler. O mecliste tabii yani aslen yani şey olan ne? E, matlu olan ne? ulemanın oturması yani büyük yaşları ilelmiş şeyhlerin oturması. O zaman nizaması nasıl çalışır? Yani arkadan gelenler daima önde gidenlerin peşinden gider, ardından gider. Yani büyüklerin ardından gider. Büyüklere sorulur, büyüklerle istişare edilir. Çünkü onlar hem ilmen ileride hem de tecrübe bakımından ileride. Senin yaşamadıklarını onlar yaşamışlar, görmüşler vesaire. E şimdi dolayısıyla doğruyu yanlışın ayrı edebilmek veyahut da maslahat mevsede ayrı edebilmek, zarar faydayı ayrı edebilmek ele, edebilmenin büyük unsur yani şartlarının ya da yollarının birisi de büyüklere itaat etmektir. Büyüklerin yolunu izlemektir. Eğer sen büyüklerin yolunu izlemezsen küçük olarak, yani yaşça küçük birisi olarak eğer büyüklerin yolunu izlemezsen o zaman çok hatalar yapacaksın. E şimdi hariciler, yaşları küçük ne diyorlar? Yani Aslı o zaman büyükler var, o zaman yani yaşları büyük. O zaman 50-60-70 yaşında sahabeler var. Gün görmüş insanlar bunlar, nice savaş yaşamış, nice ihtilaf yaşamış. Yani çok şeyler görmüşler. Sadece İslam devrini al, yani Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemi al. Ondan sonraki dönemleri al, irtilat hareketlerini vesaire vesaire vesaire yani. Ebu Bekir dönemi radın anhu, Ömer radın an dönemi, Osman dönemi. temez boyun bükerlerdi. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ مِنَ كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ Fakat biz bunu istemedik. O sebeple ne zaman onlara Rahman'dan yeni bir mesaj gelse, mutlaka ona arkalarını dönüp uzaklaşırlar. Yani artık saçı, saç sakal ağarmış şeyhler, hem ilmen şeyh hem de tecrübe bakımından şeyh ama ne diyorlar? onları hiçbir surette itibar hiç takmıyorlar. Elbette yani hem yaşın küçük olacak hem de eğer sen eskilere yani büyüklere itibar etmez, ihtiram etmez yollarını izlemezsen o zaman elbette akılsız da olacaksın. Dolayısıyla yani bu iki vasfın birleştiği gelmedi mi de diye nida etti. Kâle Rabbi inni ay yukezzibûn وَيَضِيْقُ صَبْرِي Ya Rabbi dedi. Korkarım ki beni yalancı sayarlar. Benim de göğsüm daralır, dilim tutulur. Onun için Harun'a da risalet ver. Yani bu artık istifade edebilmen, yani sen bir fayda edip kazanabilmen takriben mümkün olmuyor. Ama tabii şimdi yani haricilerin ortaya koydukları sapkınlıklar da ancak yani böyle vasıflarla mümkündür işin hakikati. Yani tamamiyle ilim ehlinin kopmak ve yani gün görmüş insanların kop kopmak tecrübe ehlini dalalet ile sapıklıkla vesaire ben dedi yanlışlıkla sonunda ne olacağını bilmeksizin şaşkın bir vaziyette o işi yapmıştım. <gülüyor> Sizden korktuğum için de kaçmıştım. Ama Rabbim bana onların e, sapkınlıklarını e, ortaya, yani böyle sapkınlıklar ortaya koyulabilir. Sonra. Bu hadisin devamında Resulullah sallallahu onlar ve için yine bir sifat daha zikrediyor. Diyor ki: "Yahrucu fi zamani ahlam, Onlar yani insanın yani en hayli insanın ve en hayli söz sözü konuşuyorlar. Yani neyi konuşuyor? İşte Kur'an'dan konuşuyorlar. Dinden bahsediyor. Kur'an'dan konuşuyorlar. Başka başka hadiste geçtiği geçtiği gibi "Yuhsilu'l qil ve Onlar Sözleri çok güzeldir ama amelleri çok kötüdür. Amel, ameller ya yani sözler söz bakımından çok güzel konuşuyorlar. Ama fiillere baktığın zaman fiilleri çok kötüdür. O zaman sözleriyle fiilleri arasında bir çelişki var. Yani zaten yaptıkları dediklerini tutmuyor. Dediklerinde adalet için savaşıyorlar. Şeretinin ikamesi için savaşıyorlar. Ama fiillerine bakıyorsun fiillerinde ne adalet var. Ne de şeriat var. İnşallah sonra birkaç örnek göstereceğim. Yani sen hem zulme karşı savaştıklarını iddia ediyordu hariciler. Yani onların en büyük şeyisi dayanavı buydu diyorlardı ki yani bunlar idare Allah'ın kitabını terk etti ve zulmedi. Özellikle sonraki dönemler yani bu Emevi döneminde ve Abbasi döneminde geçenlere söylemiştim size ciddi manada yani hariciler zulmedildi. Hakikaten Zulm yani İslam şey, İdaresi tarafından. Dolayısıyla o, onların bu zulme karşı savaş, savaşma şiarı daha da güçlendi tabii ki. Yani bir zulme karşı savaştıklarını iddia ediyorlardı. İkincisi şeriatın hakim kılınması için savaştıklarını iddia ediyor Çünkü idarı şeriatı terk etti. Ama bak, ama amellerine bakıyorsun amelleri adaletten uzak. Çünkü kendileri bütün Müslümanlara zulm ediyorlardı. Şeriatı zaten yani şeri hükümler misal en basitiyle yani bir insanın canın malın helal kılması için bir tahkik ister. Ama öylesine yani insanları katletmek, öldürmek hele hele bir de yani daha sonraki dönemlerde nefibin azraktan Ezrak'tan sonra mesela dönemlerde artık tamamıyla yani çığırından çıkmış olması. Hatta muhakkime dönemlerinde mesela işte. Abdullah bin Habba bin Arat, ve işte onu öldürüyorlar. Sonra işte cariyesini öldürüyorlar. Karnını açıyorlar. Cenini çıkarıyorlar. Hangi şeri hüküm bunu emretti acaba? Yani sen şimdi onu öldürmüşsün. O zaten şeriatın muhalif. Ama yani onun cariyesini neye binayen öldürüyorsun? Üç, ceninden ne istiyorsun? Yani sözlerle söyledikleriyle amelleri birbirini tutmuyorlar. Bu yine vasıflarının birisi. Sonra kibirli olmaları dedik. Tabi bunun en güzel misali muhakkak Zulhuvay sıradır. Yani haricilerin fikir babası yahut işte kökü. Resulü Aleyhisselatü'ne karşı kendi anlayışını, kendi aklını Resulü Aleyhisselatü'nün bilgisini önüne geçirmesi. Onu adaletsizlikle suçlaması. Sonra da yine bir misal vermiştim. Abdullah bin Ebu Avfa Radül Anhu'nın şeysinden bir onun hizmetçisi haricilere katılmış olan onu hani çağırıyorlar o da diyor ki işte yani o çok değerli iyi bir adamdır hicret etse yani bize katılsa bizle beraber olsa o zaman gerçekten çok iyi bir adam olurdu. el yani bu vasıfları son derse buraya kadar gelmiştik. Şimdi bundan sonraki vasıflar bunlar artık yani haricilerin en bariz özellikleri. Yani bu vasıflar hani diğer bidat fırkalarında da var olan vasıflar e, ama haricilerde özellikle yoğun bulunan yani yoğun olan vasıflar. Ama bundan sonraki zikredeceğim üç vasıf bunlar haricilerin en özel vasıfları. En özel vasıflar. Bunlardan birincisi...